Bıraktığın malları taksim ettik Sen mezarda huzur ile yat babam, yat babam, yat babam yat Biz üç kardeş mal için kavga ettik Hayırsız malın yüzünden, Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Zannetme çocukların rahat ettiler, boş kavga mahkemeye gittiler, Duy babam, duy babam, duy. Sormak ister isen malını nettiler Bir kısmını da kumara verdik Duy babam, duy babam, duy babam, duy Çalışsın hep gece gündüz demedin Sırtına bir takım elbise Giymedin ah babam ah babama Doyasıya yemek bile yemedin O dünyada yemek varsa Ye babam ye babam ye babam ye Mal yerine dinimizi öğretseydin Sen de mezarında rahat ederdin Duy babam, duy babam duy Kendine ettiğin gibi bize de ettiğin Malından hiç hayır görmedim Duy babam, duy babam, duy babam, duy Evlatlarına bıraktın sen malını Komşuların taşıdılar salını Duy babam, duy babam, duy Dahası var bir görseydin halini, cenazeni de elleri kıldı. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Büyük yolunu sorma çok hüneri var. Her gün kafa çeker hem kumar oynar. Duy babam Duy babam Duy Zararın neresinden Dönersen Kar O dünyada malın Varsa Ye babam Ye babam Ye babam Ye Onun akıllı olsa Neylerdim al Olun demesi Yapacak kim alı? Duy babam, duy babam, duy. Kumarhane yaptık senin sarayı. Çatısında da baykuşlar ötüyor. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Kızını sorarsan o da çok iyi, pek güzel öğrendi dansı, yüzmeyi, duy babam, duy babam, duy. Çok da sever pantolonlu gezmeyi, ailemizin yüz karası, duy babam, duy. Duy babam, duy. Dahası var bir de sosyete gülü, Bataklıklar sahnesinin bülbülü. Duy babam, duy babam, duy. Batıya da kaptırmıştır kendini, o daha hayal varsa yolla babam, yolla babam, yolla babam, oy. Oğlunu dövmeyen özünü döver, kızını dövmeyen dizini döver, ah babam, ah babam, ah. Neticeyi bana sorarsan eğer, Kendine ettin, bize de ettin babam, Sen babam, sen babam, sen. Doğru sözler babama yalan gelirdi, Netice de ömrü de sona erdi, Ah babam Ah baba.